Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah ve Ba'at. Ed dersu sadisu. Altıncı ders. Aile reisi olan Hişam ile aile fertler arasında geçen bir diyalog. Hişam'ın eturidine şeyen min sugi ya ümme Ahmed'e Ey Ahmed'in annesi çarşıdan bir şey istiyor musun? Ya harfini dağa Ümmü Ahmed'e muzaf muzafnaley, zafer terkibinin başına geldiği zaman ne yapardı? Nidarfi, muzafi, masbeder fethalardı. Ümmü Ahmed'e. Ahmet ise gayrimüslif olduğu için cerhali fethayladdır. Evet. Ümmü Ahmed'e Ahmet'in annesi ki bu Hişam'ın hanımıdır, naam uridu du, ve mqlaten ve mikwaten ve mikassan. Evet. Evet dedi yani istediğim şey var olsun Evet. Ne istiyormuş? Uridu istiyorum. Bir, e, mikrafeten kepçe miklaten tava kızartma tavası mikvaten ütü mikassan da makas evet kepçe Kızartma tavası, ütü ve makas istiyorum. Ma ektera talebatiki ya ümmü Ahmede, ey ümmü Ahmed, ey Ahmed'in annesi. Talebin ne de çoktur, ne de çok isteğin var. Elem eş teri ki eşya fil amil ma Bu şeyleri, bu eşyayı ben sana geçen sene satın almadım mı? Bela. Velakinneha min tırazil kadimi. Milakis yani aldın geçen sene aldın lakin onlar eski cinstir, eski modeldir. Moda yani. Modası geçmiştir yani. Traz moda, cins, model demek tarz evet. Eski cinstir, eski modeldir. Vakat caet fis sugil ane et rizatun Hadiysetün ve hiye taban ahsenu ve ecveru. Şimdi çarşıya yeni modeller geldi. Hadiyte yeni. Etrizetünde tirazunun cemisi. Muhakkak ki şimdi çarşıya yeni modeller geldi ve onlar tabii ki taban ve onlar tabii ki daha iyidir ve daha güzeldir. Ecvet ceyitten daha iyi, daha güzel. Nesitu en az-kuren gamha el-adase. Buğdayı ve mercimeği söylemeyi de unuttum. Gamh buğday. Adas mercimek demiyorsunuz. <gülüyor> İsmau inna hadha el-bakal el-cedide mutaffifun fela teşterim minhu şey'en. Dinle, kulak ver. Muhakkak ki bu yeni bakkal mutaffiftir. Yani noksan Ölçen ve tartan birisidir. Ölçüde, tartıda noksanlık yapan birisidir. Ondan hiçbir şey satın alma. Felah ateşleri. yeşteri, nehi hazır felah Ondan hiçbir şey satın alma. Veylün lil mutaffifine. Mutaffiflere vah vay. Yazık var olsun. Vallakin keyfe arafdi zalike Fakat sen onu nereden bildin? Yani vakalın noksan tarttığını nereden bildin? Nasıl bildin? <gülüyor> Inn al cubn el ladishteray tuminhu, kable eyyamin ve zentuhu bi miizaninaf ve cetuhu nagsan. <gülüyor> Muhakkak ki günler önce ondan satın aldığım peynir cubun. Peyniri ve hu bu ön giriş kelimelerine gider. Ondan günler önce satın aldığım peyniri ve zentuhu bizim terazimizde, bizim tartımızda tarttım ve onun nakıs noksan buldum. Yani onun tarttığı miktardan daha az, eksik olarak buldum. Ve aynı şekilde buğdayı da tarttım. El burru ile el gamhu aynı İkisi de buğday demek. Niye ikisi ayrı kelimeyle geldi bunu bilmiyorum. Çünkü bu kadın kocasından isterken gamh dedi. Kendisi tarttığında bur dedi. Evet buğdayı tarttım. Febecedduhu eydan nağisen. Ve onu da yani buğdayı da nağıs noksan. Eksik buldum. Mesela yayınladınız değil mi? Bakkaldan bir şeyler alıyor. Sonra tür evdeki terazine tartıyor. Mesela 3 kilo aldırnaya getiriyor veya durmak kalıyor kilo diye veriyor. Evde biraz da noksan geliyor. Hişam'ın se en sahuhu ve etlu aleyhi kavluhu teala Ona nasihat edeceğim. Nesahayn sahu en ve ona Allahu Teala'nın şu kavleni tilavet edeceğim, okuyacağım. Hud suresi 74. ayet. Ve la tenqusul mik mizan. Ölçme ve tartma aletlerini noksan yapmayın. Ölçü ve tart aletlerini eksik noksan yapmayın ayetini. Lā <gülüyor> al-lāh umulur ki Allah onu hidayet eder. Yani bu dalayetinden kurtarır, doğru yolu ulaştırır. Eturi ente şeyen iya Ahmed Ey Ahmed, sen bir şey istiyor musun? Ne am uri du mistaraten ve mimhaten ve mibraten evet bir cetvel bir silgi ve bir de kalem tıraş istiyorum mistaratün cetvel mimhaten silgi silme aleti mibraten de oyma sivrilme aleti manasına kalem tıraş hişamın hati miftaha seyyareti min gurfeti hişam oğluna hitaben Odamdan otomobilin anahtarını getir, ene ledâ Babil mis'adi. Ben asansörün kapısının yanındayım. Yani asansörün kapısının yanında oğlunun anahtarı getirmesini bekliyor. Bu dersimiz ismi alet diye isimlendireceğimiz yeni bir kelime, kavramı öğretecek bize. Herhangi bir fiilin, eylemin yapıldığı edevat, alet, araç. Ecib anil esileti adiyet. Gelen suallere, sorulara cevap ver. Mazâ talebet ümmü Ahmed'e minessûri. Ahmed'in annesi çarşıdan ne talep etti? Ne istedi? Mazâ talebe Ahmed'u Ahmed ne istedi? Eyye ayetin yuridu hişamun en yetlu ve alel bakkalil cedidi ve limazâ. Hişam yeni bakkala hangi ayeti telavet etmeyi istiyor ve niçin? Okuma parçasıyla alakalı olan kısım bu kadar.